Geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlayıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız onadır, sonra o işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.